Görüştüm. Ben girdim bile. Evet, girdim. <gülüyor> Tutamadım kendim. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, Gökçe az önce patladı. Bu <gülüyor> Hepinize e, merhabalar ve e, iyi akşamlar ve e, iyi haftalar ve e, iyi günler diliyorum. E, i̇yi sabah namazı. <gülüyor> evet. Ee, bu yayında küçük Küçükyalı stüdyolarındayız, değil mi Gökçe? Küçükyalı merkez, evet. Kafası da herkes, <gülüyor> evet. <gülüyor> küçük bağlanıyoruz. Bugün çok özel, çok çok özel bir e, event için toplandık burada. Evet, bir eventin başlangıcı hatta. Evet, bir eventin başlangıcı. Şimdi biz baktık ki en çok dinlenen içeriklerimizden bir tanesi hangisi oldu? diyandı oynadığımız, boktan diyandı oynadığımız. Evet, bir var. tane ufacık diyandı hikayesi yaptık ve bu çok dinlendi. Çok sevdiniz, aşık oldunuz. Bize mesajlar yağdı. <gülüyor> ya evime postalar mı artık? baksınız, ya yolda çevrildim. Biriler <gülüyor> ki bir sonraki bölüm ne zaman? Allah'ım ne olur <gülüyor> diyandı yapın. Evet, Biz de oynadık. bu yüzden sizin için Türkiye'nin en iyi <gülüyor> ünlülerin diye mi? Evet, dünyanın en iyiden de iyi. Diye ee, mi? <gülüyor> Serkan hanımı, Ayşe'yi... <gülüyor> e, Serkan Bey'i ayarladık, evet. kendisinin e, dungeon'a geldik çünkü kendisi dungeon'da yaşıyor. Öyle, Öyle iyi bir diyam yani. Yani. <gülüyor> yani, evi de dungeon diyor. <gülüyor> evet, Serkan Bey. To understand the dungeon, you must become the dungeon. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. İşte görüyorsunuz, böyle bir insan, böyle bir karakter. Ya Buraya gelirken zaten bir sürü şey, Goblin öldürdük. Tabii Topra'da. evet, evin bir kolay değil yani questle gelmem <gülüyor> gerekiyor. Yani o yüzden ünlülerin diye mi? Evet, ünlülerin diye mi? Bu oyundan önce biliyoruz ki Kıvanç Tatlıtu, İbrahim Tatlıses, <gülüyor> e, ka ka Kahtalı Mıcı. Kahtalı Mıcı, evet. Cemil Libo. E, emin gibi. Fedon. Evet, Fedon. İsimlere oynatmış büyük şahıs <gülüyor> Hatta bildiğimiz üzere e, şey Çılgın Sedat'la oyunumuz yeni bitti. E tabii tabii yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, o yüzden bize bir küçük bir ara ayırdığı sağ olsun kendisi. Evet. Yani kendisini sadece 10 dakikalık bir çünkü saati çok yüksek. <gülüyor> ne ne hizmet verdiğini burada söylemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o sadece ona sadece <gülüyor> <gülüyor> Evet abi. Evet. Bugün Daniel Zandralı'ımızla bir senaryo kuracağız. Evet bir kart da yaratacağız ve sonra bunları ilerleyen bölümlerde. Evet, bu hikayede şunu Şimdi öncelikle bence hikayenin ne üzerine olduğuna Aha, bir bahsedelim. Bahsedelim. Ondan sonra karakter creation'ımıza geçelim. Bu da bu arada bir hani bir diyende oyunu nasıl kurulur? Tabii. bir örnek olsun oynamak isteyenler için. Bu arada biz de oynamak isterseniz adresimiz Fatih. Eee adresini gömüş. Studio Lotus'un. HC'mi de böyle böyle açacağım göreceksiniz. Şimdi senaryoyu biraz bahsederseniz seviniriz. Evet, öncelikle e, mademki genel olarak bir böyle rock metal konsepti üzerinden gidiyoruz yayınlarda. Evet, asla bu amacımız değil. Evet, ama bu amac olmamız değil. Aynen. <gülüyor> bu D&D'de de bir e, sanal bir tabii ki alemde. Metal müziğin yasaklandığı bir devirden bahsediyor olacağız. Yani... Oo. Sert. Şöyle diyelim, bir krallıkta, müziğin çok sevildiği bir krallıkta... ...insanlar metal müziğin şeytanı çağırdığını düşünüyor. Hiç de halbuki böyle bir şey olmamıştır diye. alakası yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve... E... Şu <gülüyor> yerdeki pentagramistler... <gülüyor> <gülüyor> Ya onu geçen unutmuşum orada ya, kusura bakma. Kimin kanıydı <gülüyor> Hangi hayvanın? Ve o benim bişne suktu. <gülüyor> o yüzden gelmedi şeytan ya. <gülüyor> ben de diyorum, niye kaptın? <gülüyor> evet. Ve e, sizin amacınız bu düzene bir dur demek. Yani yani Metamüzi'yi bir... diriltmeye çalışıyoruz. Evet ve evet. E, oyundaki NPC'ler Büyük metal legends olacak yani oh. çeşitli e, metalcilerden kadar, eski. kan tan Gözel evet evet e, tabi tabi Serdar Ortaç, <gülüyor> <gülüyor> Orpheus. <gülüyor> <gülüyor> Bir önceki inanımızda takmadasız Orpheus grubunu çok etkilediğimiz Blacktut gibi insanlar ya Ete Kuttekin. Yani gerek e, mesela e, lemitan gerek işte rab'dan belki dio'dan, işte dio'dan quest'ler alacaksınız. Süper. Bunlar gizli yani insanlar metal müzikle uğraşan insanlar böyle underground takılan kimliklerini çok fazla belli etmemeye çalışan insanlar topluluğundan kaçan Evet yani. çünkü bunlar yasaklanmış. İnsanlar bu olaydan bu olay üzerine yaklaşık bir 50-60 yıl geçiyor ve insanlar artık ya korku içinde yaşıyor metal müzikle ilgilenenler bile e, dediğim gibi bu işi gizli yapmak zorunda Kendine evler basılıp evler basılıp gitarlara el konuluyor oluyor evet. falan Tabii, darbe yani ters kelepçe yiyorlardı plastik ama <al> <gülüyor> <Evet. gülüyor> <gülüyor> biraz steampunk temalı olacak ama steampunk teması olmasına rağmen çok fazla bir e, teknolojik gelişme kullanmayacağız. Yine orta çağ teması gibi olacak. Evet. Sadece biraz, biraz, abi, biraz abi steampunk abi. E, şeyi olacak. Yani yani, o zaman o, zamandan, olacak, o zaman e, metal müzik yapılan anfileri buharla çalışıyormuş diyebilir miyiz? O, buharlı anfiler. Müthiş değil tabii. mi? Tabii. Zaten e, Kurt, analog ya. sevdalıları buharlı amfi peşinde koşturur. Tabii. Evlerini alırlar. Onları çalarlar. <gülüyor> Deliler. <Evet. gülüyor> e, hepimizde birer lambalı e, amfi bulunuyor evimizde değil tabii. mi? Tabii, o 35 bin lira bilet. Milyar dargozluğumuz. Asla böyle bir şey yok. O yüzden bizi takip edip bize para atarsanız. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Marshall Anfile'ye de buradan sevgiler. Bize sponsor olmak isteriz. Buradayız. <gülüyor> Adresi veriyorum. Küçükyalı. Speck'li Küçük Küçükyalı'na herhangi bir yere getirirseniz ben alırım abi. İstanbul'un içinde bir yer olur yani. Hayır. Bostancı'ya kadar gidemem. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Marshall ayağıma kadar gelecek. O zaman oyunumuzun ismine... E Ha, Revival ee. of Metal diyebilir miyiz ya? Revival of Metal, Rom. Onunla? Rom. Hayır evet, Rom. Kısaltması Rom evet. Diyebilir miyiz? Olabilir. Aslında tütü bir isim bir konu şu anda. Ben o uyak değilim akla bir şey gelmedi Benim daha. Ben de bağda uyak. Biz kanımızın adına ikimiz de ikimiz koyan insanlar olarak çok da bence bunların bu maksaisiz <gülüyor> değiliz olur <orada. gülüyor> mu? Çok o ismi de çok düşünmüş gibi değiliz acaba? Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet oyunun ismini size bırakıyorum o zaman nasıl bir şey yapacaksın. Tamam ben değil. Oğuz istiyorum ya oyunun ismi <gülüyor> Oğuz oynayalım abi. Oğuz'la oynayalım hatta. Ya, teşekkür ederim. Bunu <gülüyor> çok istiyorum. Ben... <gülüyor> evet. O yüzden tamam o zaman şimdi karakter yaşımız e, bu bazda olacak ama tabii ki birer back story'miz olması her zaman D&D için evet. iyi bir gelişmedik evet. ilavesi falan da. Özellikle D&D'ye böyle yeni başlayacak insanlar için e, i̇lk söyleyeceğim şey, karakter creation'da, background, yani karakterinin daha önceden ne olduğu, neyle ilgilendiği, e, aile bağları veya zaafları, sevdiği şeyler, bunlar çok önemli detaylardır. Evet. Bunlar hem e, oyuna renk katar hem de bir hani işini kolaylaştırır ne? sizin. Hani hikayenizi daha kolay şekillendirebilir. E, sizin de buradaki amacınız, bu senaryoya uygun bir e, arka plan düşünmek. Yani evet. sizin karakteriniz metal müziğe nereden aşina oldu? Hı hı. Hiç nasıl tanıdı böyle bir ortamda? Nasıl tanıdı? Yani gizli gizli evet. gidip birileriyle mi çalıyor? Ailesinden mi geldi? Veya bambaşka belki bir senaryoda çok yanlışlıkla bir yerde e, bir yere düştü orada. Böyle metal müzik çalan insanlar Denk gördü ya. etkiledi. Evet. Yani orasını siz düşünün ya artık. Veya belki bir tane adam öğretti ona hiç adı, adamın adını sanılmış kişinin bilmiyor. Hı -hı. Sonra o adamın belki başka bir oldu ortaya çıkabilir. Wow! Yani tamam. e, bir metal legend oldu ortaya çıkabilir ha. yani o adam. Hani bu tarz detaylar ilerisi içinde karakterin. Yani hem karakterin hem senaryonun gidişatını evet, evet. etkileyebilir. Bu arada böyle oyundaki main villainlar arasında böyle Justin Bieber gibi isimler görebilirsiniz. <gülüyor> Belki Justin Bieber olmaz da yani Bastin Jeezer falan <gülüyor> <gülüyor> yani böyle. Ya da böyle şey Kelmero. Evet. Yani evet evet yani. Böyle. Böyle ee, isimler oluyor. Kurum ejder. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Kurum ejder. Evet, gibi şeyler olabilir. <gülüyor> Bu arada backstory ile beraber Backstory'nden gelen e, amacın da senin çok oyunu etkileyebilir. Yani Tabii. senin oyundaki evet, evet. amacın var. Bu da oyunu ilk başta hani oradan belki titiklenen bir şey olabilir. Aynen. Mesela evet. atıyormuş. Işte yani, yani oyunun campaign'inden bağımsız <gülüyor> olarak karakterinin bir e, amacı olması. Evet, lazım hani niye böyle bir yola çıkıyorsun ki? Manyak mısınız? Tabi yani hani kendin çapında da bir e, personal şeyi olması lazım karakterin hani belki de atıyorum adamlar zamanında babasının işte bilmem ne önemli işte şöyle önemli bir gitarı varmış ona el konulmuş <Gülüyor> belki amacı onu bulmaktır, onu geri almaktır gibi hani Aha. böyle bir e, kendine özgü bir quest'i de olması evet, lazım karakterin. Bu yani dediğim gibi hem ilerisi için side quest'lerimizi etkiler evet. hem de sizin kendi evet. kişisel yani karakter development'ını etkileyebilir. Tabii. Bunlar güzel oyuna renk katan şeyler güzel. oluyor. Selangio'yu da drive edebilir yani. yani. Tabii Şimdi ki. mesela benim aklımda bir şeyler oluştu. Hem daha fazla bir şeyler var ama bunları şey... beraber yollayalım çünkü bilmiyorum. Tamam. tamam. Şöyle bir şey söyleyeyim bu arada. Şimdi bizim biraz experience'ımız bak. Mesela Serkan senin kaçıncı oyun oluyor bu? 31. Teşekkür ederim. <gülüyor> abi bizim 6 şakası. 7 tane oyun <gülüyor> yapıldı değil, değil mi? Yani en az 3 yıldır falan oynuyoruz biz değil mi? Değil mi? 6-7 oyun olmuş uzun süredir falan, falan olmuş. Tabii yani tabi, yani, evet. tabii evet. Lise 8 aylık puanla oynayamız oldu. Oldu. Oldu. Hı -hı. Ondan sonra ben de ben de oyunda vardım. Sen de evet. Galiba aynı. 6-7 oyunum benim de evet. olmuştu. Benim abi senin? o kadar uzun süre değil benim. O zaman çık git buradan de ikiniz, Oğuz'la benim yandıklarım. Kalın altını verecek. Darbe oluyor bu. <burada. gülüyor> ben toplamda 3 oyun oynadım ama yani bunların bir tanesi mesela D&D altyapısında değildi. He. Hiç bayağı böyle şeydi. Yeniden kurulan bambaşka bir senaryo, 2019 yılında İstanbul'da oynanan he he. bir Bizim de öyle denemelerimiz gibi. oldu bu arada, onları da yaptık. Bir yani yani tane modern süper hero campaign'imiz falan olmuştu. Aynen aynen. Tamam. Biraz Değişim. zor oldu onlar oynatması. Evet. Ama ki o da eğlenceliydi güzeldi, ya. Güzeldi. Çok zevkliydi. Ya ve şey çok böyle uzun süreli de olmadı benim senaryolar. bu senaryolar. Üç buluşma. Dört ha -ha. bir zirve Anladım tane aynen, vardı. Biz genelde D&D 5 Edition'a aşinayız. Evet. Daha çok onu oynadık. Evet. Ama dediğimiz gibi tamamen kendi kafamızdan yazma oyunlarımız tamam. da oldu. Birazcık D&D 5 da bir şeyler vardı ortada ama hani daha çok Yine kendimiz drive etmiştik oyunu daha modern falan bunu da aslında biraz daha kendimiz drive edeceğiz gibi. E tabi çoğunlukla <gülüyor> öyle olacak yani oyunun mekaniğini aynı tutup Tabi Sadece tabi. kendi şey Customize yapacağız yani Dünyayı Customize Evet Hikaye Hı -hı. falan Tamam Güzel. O zaman benim hakkımda biraz bir şey oluştu Ben Başladın. size bahsedeyim Bahset biraz kendinden Tamam kendinden bahsedeyim Benim ismim <gülüyor> Yok <gülüyor> ismimi koymadım o kadar daha İsim kalacağız çok zor ya. İsim çok zor bir şey evet, onu e, Google'da yazarsanız Random Name Generator'dan <gülüyor> <gülüyor> Abi benim karakterim şöyle bir karakter. Evinde, yani kendi yaşadığı evde... O zaman rap çalıyor. <gülüyor> evet, aynen. Yani, rap tanrılarına tapılıyor. Tamam yani, rapi tapılıyor. İşte Kelmerolar, Kor Mejderler, Snoop Dogg falan var mı böyle? Tabi tabi, Sezalar. <gülüyor> Bunlar akıyor evde. Ondan sonra çocuk da ama yani çocuk çocuk olarak ben. Bunu böyle çok boşlaşmıyor. Ama işte babamın baskısıyla dinliyor. Ve böyle bol pantolonlar, işte şapkalar, bol tişörtler falan giyiyor. Hep böyle giyistiriliymiş. Evet evet, hep böyle giyistiriliymiş. Ondan sonra bir gün arkadaşlarımla dışarıda oynarken tam Bir şey böyle işte toprakta bir şeyler yapıyoruz. İşte toprak işte atıyoruz birbirimize, toprak kazıyoruz, bilmem ne falan filan. Derken toprağın altında gözüme böyle shiny bir şey çarpıyor. Tamam. Biraz böyle bir shiny. Aha. Ondan sonra diyorum ki hayırdır ya bu nedir falan. Ondan sonra... O, onda... Hayırdır efekti çok önemli. Evet, evet. <gülüyor> Aa hayırdır. Fon babuş falan. Ondan sonra hemen kazıyorum. Bir bakıyorum abi. Aha. Bir tane Kender marka. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Ee, ama sponsor olacaklarsa isimlerini de söyleyebilirim. <gülüyor> sponsor olacaklarsa ben dövmesini kıçıma yaptırdım. <gülüyor> <gülüyor> o markanın da. Ben döv dövme dövmeyi senin kıçına ben yaparım. Ya. <gülüyor> o o derece yani. Çok bir tane de marka. Hı -hı. Bir e, dört telli bir Hı -hı. E, bas gitar buluyorum. Ama tabii onun o an bas gitar olduğunu anlamıyorum. Çünkü bas gitar görmüyorum şimdi. Telli yani. bir gitar çaldım. Evet telli bir şey buluyorum. Diyor ki hayırdır bu ne? Böyle şunlar, aaaaa! Bu da önemli ki, bir efekt. Evet, evet. Yanındaki arkadaşlarımla... Naniyeyi? <gülüyor> Aynen. <ayır>, Naniyeyi. <gülüyor> Ondan sonra gözlerim böyle bir açılıyor. Ondan sonra ben bunu tabii ki ilk bulan benim diye kapıyorum evime babamla falan çaktırmadan odama sokuyorum. Sonra abi babamdan gizli gizli bunu böyle... Youtube kanalı açıp öğrenmeye çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Have to play besties mi? <gülüyor> Ne olduğunu da bilmedi ama. Yani, Davy 504 çıkıyordu. Onu sonra How to play tenli çaldı diye. Elimde böyle pıtır pıtır vura vura Bundan böyle ses çıkarıyorum falan diyor. çok hoşuma gidiyor. Aha. O zaman işte ilk şarkımı yazıyordum. İsmi de e, Lantern Handman. Aha. Çok iyi. <gülüyor> <Yani> çok orijinal <gülüyor> şarkı. The Sword. Evet. <gülüyor> ''Center Band Man'' Böyle bir şarkı yazıyorum kendi kendime. E, ondan sonra e, Bu şekilde işte kendi kendime böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Daha sonra gidiyor ki ya hani Bunu ben ilk defa bulmuş olamam. Böyle bir şey hani Bu buraya bir yerden geldi toprağın aldı. Aha. Bu nedir bu hayırdır yani bu sen ne yapıyorsun? <gülüyor> ondan sonra Abi basımı da kapıp çıkıyorum evden. Çıkışı çıkış o çıkış. Diyorum ki benim bu bunun gibi müzik yapan, hani bunun buna benzer şeyler yapan insanları bulmam Bunu lazım. Bu anlatsın güzel. Tenişlis değil diyorsun. Evet güzel. Ve diyorum ki bu Kendir nedir? Bu Kendir'in sahibi kim? Bunların başka şeyleri var mı? Neydi o? Çünkü çok hoşuma gidiyor o. Ha ha. O olayı peşindesin. Evet o olayı takmışım Kendir'a. Her Kendir gördüğüm yerde alıyor. O. Beni drive eden mevzu mu? Hem kendim gibi birileri bulmak. Birileri seni buldu mu? <gülüyor> çünkü şimdi mantıken sırtında öyle bir şeyle dolaşamazsın çok fazla. Tabi dolaşamam. O yüzden işte küçük bir motor kendime buluyorum. Önce bitti. Kaç önce? Motoruma. Steampan, buharla çalışan bir motor. Tabi böyle... buharla çalışan bir motor. <gülüyor> Ondan sonra buhar. Yani Tümür atıyor böyle arada durup içeriye oturuyor. Metelerin olduğu yerde çapır var diyebilir miyiz? Ben yani evet buharlı çapır olur mı bu Evet olur, olur, olur. Yani sonuçta bir istinbak bir yer var. Evet. Tamam, olur olur. Tamam. Onun böyle küçük yanındaki sepetine onu böyle gizliyorum. üstü kapalı bir şekilde. Yani o küçük sepetine değil, daha büyük bir sepetine. Yan, yan yatırıyorsun. Evet, yan yatırıyorum böyle gizliyorum. Bu şekilde de, Evet, ben de hep yan yatırıyorum. Evet. Sen de bunu çok yakından bildiğim <gülüyor> Niye yandı <gülüyor> Niye <buna> yandı <gülüyor> yatırmayı öyle öyle. <gülüyor> Ondan sonra bu şekilde yola koyuluyorum abi. Onu da hikayedeki açığı bulduğun için teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben de güzel kıvırdım. <gülüyor> Kendin hemen bir motor build ettim. Tabii tabii evet. Ben yani D&D'de az kaşarlamadım. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> o yüzden hemen bir şeyler fırtalayabilirim yani. Şimdi e, ben şöyle bir şey düşünüyorum. Sizin hepinizin yani bir şekilde e, yani ben bir e, grup şey söyleyeceğim. Hani böyle bir örgüt gibi bir şey. Aha, bir De, araya gelme. Yani bir şekilde orada e, tamam. buluşmamız düşünüyorum. En tamam. sonunda yani yolumuz orada Karşı. karşılayacak. Orada başlayacağız zaten. Evet, ilk tamam. başta her şey orada başlıyor. Bunlar e, işte şehirin Böyle altlarında bilmem nelerde evet. gizli gizli yaşayan evet. Hı -hı. Hayvan gibi böyle hepsi metal müzik seven tabii. Ee, Ve işte Kimisi çok önemli tabi insanlar olacak oradakileri Hı -hı. Ee, Böyle adamlar olacak yani Ve sizin amacınız e, Ya yani başta tabi oraya Belki yeni gelmiş olacaksınız hani evet. diyeyim, Belki evet. de bir süredir Üdavili yani evet. Onlarla beraber büyüyor olacaksınız yani evet. Orası size kalmış Şimdi benim mesela böyle bir hikaye kurmamda Hani daha önceden hani bilinen Daha sonra daha önceden Gördüğüm şeylerde iki tip karakter oluyor Ya bir şeye çok fokus karakterler var Hı -hı. Hani gerçekten bir şey üzerinde çok fazla her şeyini o yönlendiren karakterler var Bir de biraz daha ucu açık, adventurous karakterler var Hı -hı. Şimdi ben mesela bir yola çıkış hikayem var okey Hani evinden çıkıyorum ve bir adventure oluyorum Ama mesela ben Kendimle beraber aynı şeyi paylaşan insanları bulduğum sürece yoluma devam edebilirim. Evet. evet. Ve mesela atıyorum işte kendi gitarlarının sahibini bulmadığım sürece ya da onun ne olduğunu tam olarak anlamadığım sürece yoluma devam edebilirim. Aha. Hani ucu da açık. Anladım. Hani burada senaryoya biraz şey oluyor, katkı oluyor. Evet, mesela... ya kolay ilerlemesini sağlıyor bir yerde. Evet. Çünkü mesela sen atıyorum ben gittim diyelim bir yerde bir kendi gitar gördüm. Tam, ben de burada yaşıyorum baba. Ben buraya yerleştirdim. Bitti yaşıyorum. benim Sonsun. hikayem. Evet diyebilirim. <gülüyor> Anladın <gülüyor> Bu hoş bir şey olmaz. tabi. <gülüyor> Ya da işte atıyorum benim hani o adventurous şeyim olmazsa benim bir daha yola koyulmamı gerektirecek bir şey olmaz. Ya gerek motivasyonun yüksek olması lazım, onun evet. için bir hikaye lazım. Ya da belki o şey oyun içinde de, senaryon içinde de motivasyon değiştirecek. Tabii değiştirebilirsin, şey aynen öyle, aynen öyle. O yüzden ben böyle bir şey şimdilik aklıma geldi. Evet, şimdi bir de tabii e, bazılarının sevmediği, bazıları yendiği oyuncuların sevmediği bir mekanik var oyunda, hmm. alignment denen. Hmm. Ha. E, bazı insanlar seviyor, bazı insanlar pek kullanmayı evet. tercih etmiyor. Biz de aşırı derecede kullanmıyoruz aslında Hı -hı. ama hiç değilse e, Ya karakterinize bir yönelim açısından Hı -hı. E, Aklınızda şunu tutun e, Şimdi her, her ne kadar hepimiz Rebel karakteri oynayacak olsak da Hı -hı. Burada e, Hani karakterinizin e, iki tane skalesi olması lazım Birincisi Loveful mu Kaltik mi Hı -hı. skalesi Yani e, yani tamam bir şeylere rebel yapıyoruz da onun da hani adabı mı tabii. yoksa evet. tamamen ya, ya, yakalım her şeyi yani yemi diğeri de good evil skalesi zaten evet hani aynı zaman hani aynı anda lawful evil olabilirsin yani, yani motivasyon şeyin chaotic hey, good chaotic good da olabilirsin ben yani. bu arada çok tercih ederim chaotic good hatta bu oyunda da büyük ihtimalle öyle çünkü chaotic good şeydi Hani çok aşık yani belli prensipleri vardır, Aha. bunları aşmaz ama hedefine ulaşmak için de gözü alır. her türlü evet. riski evet. de alabilir İlk yani. İlk aklıma gelen her zaman Han Solo olmuştur. Evet, evet. <gülüyor> güzel. aynen benim gibi. <gülüyor> Han Solo'da da Qui-Gon gibi oldu. Orada Mandalorian'ı izlediniz mi ya? Yok güzel. Oğlum mutlaka izleyin. Çok iyi <gülüyor> diziymiş arkadaşım öyle diyor yani. Valla? Çok çok iyi, mutlaka izleyin. Bak düşün, Polat yani hayatı Star Wars'u olan adam. Evet. Star Wars filmlerinden daha iyi diyor. Yani. Yok yok gerçekten o, öyle. Hele son çıkan filmden yani. falan var ya. Onlardan zaten her şey daha iyi. Ya, bayağı iyi tavsiye eder. Star Wars evrenini muhteşem anlatmış diyor. Yani. Ki 3 bölüm Star... o yayınlandı. Hmm. 45'er dakika 3 bölüm yayınlandı. Vallahi. Bu kadar hype oldum ben de. Oha. Ben ha. de ne de en iyisi. Yok yani. Disney Plus'ta ama ha. internetten aradın. 720pizle. Pizle. Ben de karakterimi biraz düşündüm. Tamam yani. o zaman ben bir yandan da yazmaya başlıyorum, sen anlat ben buraya kaotik gurdu falan yazacağım. Abi benim karakterimde şöyle bir şey var, ee, benim abim babam demirci, tamam mı? Demir dövüyor. <gülüyor> bu arada gerçek bu. <gülüyor> oyun değil, mu? şimdi oyunu biraz da anlatacağım. E, dur tamam, sen normal hayatına <gülüyor> oyunda? Gökçe'nin lakabı demirdir bu. <gülüyor> <gülüyor> yani demir dövüyor. Ama neden konduğunu <gülüyor> hiç söylemiyorum. <söyleyeceğim. gülüyor> Abi, o iş aldık ya. Bizden bana da en baserler mesela. Bu. <gülüyor> Podcast'ten sonra bana diyorlar ki, niye senin üzerine yürüyorlar? Sen niye şey yapıyorsun? Kim diyor ya bunu çok merak ediyorum. <gülüyor> bunu diğer <direkt, gülüyor> kim yani? Alo işte yine yürüdük. <gülüyor> Neyse abi, benim karak babam işte demirci benim abi. <gülüyor> böyle gayet işinde gücünde işte Kalkandır, dır, kılıçtır, ev eşyasıdır. <gülüyor> <gülüyor> Dövüyor. Eee bu nasıl böyle? Beyaz şamastra da. Bir büyüyor falan. Aynen. <gülüyor> şey. E, bir gün buna böyle bir şey ben de eee küçüklüğümden beri bunun yanına gidip geliyorum dükkana. He. Bir tane Çıtırma adam geliyor, sını. hançıran. Hı -hı. Bir tane adam geliyor böyle. Değişik saçlı, saçları da böyle uzun ama gizlenmiş saçlarını falan. Bugün de bir şey söyleyeceğim. Sevgimiz var mı? <gülüyor> var tabii. En önemli item'ı. <gülüyor> <gülüyor> Artı dokuz silgiyi uzat. Artı dokuz silgiyi. <gülüyor> Yanıyor o <gülüyor> Poison'a, <poizu'da. gülüyor> <gülüyor> Çok evliyor böyle. <gülüyor> Yuslası ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir gün işte ben bu babamın dükkanda takılırken. Babam orada bir şeyleri verip forjlarken falan. Tamam. Bir tane adam geliyor. Özel bir istekte bulunuyor. Sen? Bir forjladığı bir şeye, e, baltaya tel takmak istiyordum. E, Babam da bunu kabul ediyor ama bunun şey olduğunu biliyor böyle. E, Yasalışı falan bir şey olduğunu biliyor. Adam çok iyi bir teklife gelince bunu böyle gizli sakla yapmaya başlıyor. <gülüyor> ben de bunu gördüğüm zaman ne olduğunu bilmiyorum ve soruyorum, sormaya çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum falan. Böyle <gülüyor> ee, şey balta mı böyle büyük balta, gitar şekli. Evet evet, two handed, yani. büyük bir balta. E, gövdesinde işte şey var, bridge var hmm. falan, öyle bir alet. İlk defa görüyorum, ne olduğunu bilmiyorum, öyle şey kullanıldığını bilmiyorum. Hmm. Soruyorum ediyorum babamdan neye biraz büyüdükçe falan da, Kimse cevap alamıyorum, herkes aman oğlum, başım belaya girer falan filan. Ve ben, Allah korusun. Evet, <gülüyor> bu işte yapıldığı zaman bir denemişim bunu ne olduğunu. Bakmışım elime almışım diye, nedir ne değildir diye Hı. bulduğum yerde. Ee, ve bununla ben inanılmaz etkilenmişim. Bu da Kender markaymış. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Babam Kender döküyormuş mesela. Evet. Falan. Bilmiyorum artık. Ve ondan sonra da ben şeyi merak ediyorum. Bu aletin nasıl, nerelerde kullanıldığını ve nasıl şey yapacağımı merak edip bu şeyle evden de bir olaylarla bir şeylerle kaçıp Kendimi bunu adamaya başlıyorum ama ne olduğunu tam bilmeden yola çıkıyorum Peki böyle. Peki şeyi öğreniyor musun yani bunun yasaklandığını? Hani şöyle ha, bir evet bir evet evet. Şey. Yani sadece yasaklı ve kötü bir şey, evil bir şey olduğunu biliyorum. Hmm. Ailem de aşırı bu konularda tutucu. Ama sadece işte parası iyi falan filan diye gizli bir şekilde yapılmış bu iş. Yani işte o getiren adam kimse hmm. artık. Ee, ve ben de bu adamın peşinde artık ya da bu şeyi öğrenme amacıyla yola çıkıyorum. Benim tutkum oluyor bir yerde, o balta. Peki sen yanına bir şeyle çıkıyor musun? Yani yanına al, aldığım bir şey var mı? Yani yanıma aldığım bir tane şey var. Ufak, one bir tane böyle çekicimsi, baltamsı kısa bir şey var. Ama bunun nasıl yapıldığını... Yani şey, müzik anlamında bir şey yok bana. Avantajı evet. yok. Ama belki şeyinden çalıdım, yerden şeyinden bir şey var. Çalıp böyle. kaçtığım bir şey böyle. Belki tel de alıp kaçarım. Üstüne iki tel de gelip ne? bir denerim. Bilmiyorum. Olur olur. Ukulele. <gülüyor> evet. İlk ukuleleyi yapıyor, ufak evet. böyle. <gülüyor> İlk Sun-Memover'da Rainbow'u söyleyen o kişi... Yani bu Samuel. arada babamda da, ben de Dwarf'um. Evet, evet bak evet. bu önemli. Evet, şimdi ben de o mevzuya gelecektim. Hangi Reis'leri kullanabiliyor olacağız bu oyunda? Ya da hangi Reis'lerle encounter ediyor olacağız? Şimdi e, çok fazla aşırı detaylı race şeylerine girmeyi çok istemiyorum. Evet, ben zaten zaten biliyorsunuz o kadar şey Aha. değil yani. Ya yani sen dwarfol dediğin bayağı çaycı Hüseyin gibi. Tabii. <gülüyor> Sadece kısa boylu bir insan yani <gülüyor> dedi aslında. Hani <gülüyor> ben sakallı Dortmund'la şey, bir alakası yok. Fight'larda, bike'larda çaylardı. Bu arada Çaycı Hüseyin'den çok özür diliyorum. Bu şakayı çok severiz aslında kendisini. Evet evet kendisi bize <gülüyor> dava açmayın. Her ne kadar 100 kere ölmüş olsa da... <gülüyor> <gülüyor> Dediğim yerde sürekli öldürüyorlardı onu. <gülüyor> evet. İki günde bir haber çıkıyordu yarın. Twitter'dan evet, tt falan oluyor evet. diye. <gülüyor> Adamın da adının hala Çaycı Hüseyin'i... <gülüyor> aslında kimse gerçekten adını bilmiyor. Kimse ya, bilmez, ya. Ben bilmez ya, ki Hı -hı. Onun bir tane şeyi var biliyor musunuz? Kamera şakası var. Yo. Alkol zehirlenmesi, sahte rakı... Allah Allah. Abi mükemmel bir şey bunu izleyelim. Tamam. Mükemmel. Abi ya bu kattığımız şey için... E mutlaka dinleyen arkadaşlar YouTube'a girip Çaycı Hüseyin kamera şakası, sahte rakı yazsın. <gülüyor> ve sonra bize teşekkür edeceksiniz. <gülüyor> Youtube'da yorumlarda bize teşekkür edin. aynen oğuzda ikimize ikiniz ekimine aynen böyle... hatta Çaycıysa'yı eğer dinliyorsan haftaya beraber bir DnD yayınımız yok ya mu ya? gerçek The evet <gülüyor> Oooo <gülüyor> Wow <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani. yok mu peki? bence var bence var evet, evet iletelim ya da polisle galiba olacak bir yayınımız etpiyen birazdan kum yiktirecek Haftanın nezarethane stüdyolarından puan yapacağız. <gülüyor> nezarethane <gülüyor> stüdyolarından. <gülüyor> Görüşme saatinde mikrofonla gelin. Evet evet. <gülüyor> evet evet. abi. O zaman şimdi çok fazla gayet açılmayacağız diyorsun. Ya bir human zaten bir... E, zaten onun çok fazla şeyini düşünmedim. Hani hmm. ırk çeşitlerini düşünmedim. Ha, çünkü çünkü ülke biz ırkçı değiliz. Mesela, evet. haydi tamamen. Aynı öyle. Tamam, tabii. tabii. tabii. Hani ha, evet. <gülüyor> zenci bile olabilirsiniz, çok abedersiniz. Bile. de. <gülüyor> <gülüyor> hani agent <Asian gülüyor> de <da> olabilir <gülüyor> yani. yani. Siz bilmiyorum, yani malum şey. Yani <gülüyor> evet. size kalmış. Yani. Yok, agent metal çok kötü bir şey o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> baby metal geliyor aklıma. Burada baby metal de koyabiliriz oyunda ya. gerçekten. O güzel. ne ya? Baby metal bilmiyor musun? Biliyorum. Lütfen sen de bunu google ay. Antonio da, Yorulma da bize teşkil ediyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onu antiro olarak alabiliriz. Evet, böyle evet. Abi Batman gibi böyle bir cilan detayı. Evet. Kıyaslamaya bak evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya üç dakikada yine bütün reislere salladın ha. Evet, salladım. Evet. <gülüyor> ya adam bir reis mi çalın dedi. Tamam. Aklıma gelen çok reis var da sallamıyor ya. Yani çok çok böyle gidiyordu yani az kaldı. Ya yani evet. yine Türkiye'de başıma bela açmayacak reislere salladım. Evet, en azından. Neyse ki. Evet. O zaman ben... Reislerden ne muhabbetleri girelim şu anda. Ben de bak öldürürüm ya. <gülüyor> İki buçuk saat böyle podcast yapıyoruz ve hiç sıkılmam ya. Evet. Onu biz race yerine... Yani reise human... E, ...hani aslında <gülüyor> insan ırkının... Çeşitleri. ...şeylerini yaparız. Mesela... E, ...atıyorum işte... ...doğu batı falan gibisin ...bir türlü şeyler anladım. koyarız. Hı hı e, var burada. Ben kabul edeyim. Hı hı hı hı hı hı hı hı hı At ya işte kuzeyli mi Nasıl yani hepimiz birbirimize benziyorsan yani şey, mi? <gülüyor> şey mi? Sen öyle ee, gibiyim. Ben doğulu bir şeyim. E, Seni eziyoruz bu kadar. Şive <gülüyor> şive falan mı var böyle? Evet, <gülüyor> yapman. <gülüyor> ya da kuzeyliysen böyle ay! Dondur. <gülüyor> <Tamam, tamam. gülüyor> buraya Ha buraya balta bırak. Habucita, habucitagadas şanınız bu. İyi gel çözen. Oha gençsin. Şimdi çok <kötüydü. gülüyor> Böyle şopar bir metalci olabiliyor muyum ya? Olabilirsin ya kesinlikle. <gülüyor> Uf. Ya yine bir sürü reis konuşuldu. Aynen. <gülüyor> Ama güzel. <gülüyor> Eğlendim. Abi ketalika kotalika demiersin. İyi kaç. Bir <gülüyor> çok ketalci. <kötüydü. gülüyor> çok kötü. <gülüyor> Oo, <gülüyor> bu RP'ler yapılacak lütfen. Bizim eskiden diğendilerimizde İdris diye bir karakter vardı. Aynen. O tabii RP yapmakla da yedek olduk. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> bir de İdris'le konuşanlar da RP yapıyordu. Yani. İdris'in <gülüyor> kendisi de yapıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Sanki o o dilde anlıyormuş gibi hepimiz İdris gibi konuşuyorduk. Saçma da Oğlum çapa vardı. Çapa ya. Çapa ya. Hadi iyi karakteri <gülüyor> çapa. Şimdi neyse ben Human diye reisimi yazıyorum buraya. Ben de bir word yazayım mı yoksa ben de şey mi değiştireyim sonra bakayım. O ne şimdi sonra yine şuna geliyorum. Ee, biz bu yayınları daha sonra da videoya ekleyeceğiz diye bir düşünce biz var. Ama böyle onu şey yaparsak ya olur. Ha. Çekecek ha. bir şey olursa ee, yani. Tamam, ona hallederiz. Kore'de kostümle yapmanız gerekiyor. Tabii her hayli şimdi. Ben böyle şey, Yu-san <gülüyor> <yüvesel> karakteri. <kahveler gibi. gülüyor> <Baya> böyle böyle <gülüyor> sınıf oynayacakmış gibi geliyor. <gülüyor> Ondan sonra şey, eee Evet daha sonra video yapabilsek eğer yani inşallah ya böyle yapacağız bir biz harita yaparsak böyle bir harita maritası bir şey Harita var. bence kesin yapılacak bu arada yani video yapmasak evet, da tabii. çünkü tabii. Harita, harita şart oluyor. oluyor. O zaman tam çekecek bir şey olacak yani evet. işte zarlar dinlemler temelde o yüzden Aha. onu yapabiliriz. Evet ha, işte haritayı yaptığımız zaman bizim o evrenin ya da bizim bulunduğumuz yerin neresinden geldiğimiz biraz daha obvious olur. Yani bizim de kafamız hani ben işte şuranın güneyinden geliyorum tarzda haritadan evet, Onu ben haritada zaten oyun yapayım. başlayana kadar onları ben hallederim. Evet. tamam <gülüyor> ee, bir map çıkartırım yani size. Hı hı. hani şeyi bu arada çok böyle büyük bir e, hani dünya bazında zaten oynamayacağız yani bir Tabii. krallık gibi bir yerde geçiyor hı hı. Bu olacak evet. oyun hı hı. o yüzden hani aslında krallığın haritasında ben size evet. ama bir şey soracağım mesela biz bu krallıkta atıyorum bir şekilde metali free demak <gülüyor> Başka krallıklara da freedom götürmemiz yok mu? Yaparız Demokrasi başka bunu. Demokrasi götürmüyor muyuz başka bir <gülüyor> bölüm? Götürürüz. <gülüyor> Götürürüz kesinlikle. Evet, olabilir. Mesela Asgard'ı kurtarmamız yok mu bu bölüm? Var. Asgard'a. Sana bana kaldı ha. Tabi tabi. Güzel. Thor mor yatmış. GG. <gülüyor> <gülüyor> Biz geliyoruz. Thor'unu çekici sen falan kaldırıyorsun bu bölümü. Tabi. <gülüyor> <gülüyor> Thor'a diyor ki La to... Habriye! bir Thor'u. Ha gel bir şey çekici kaldır diyor mu? Evet. Kaldıramıyoruz. Uşağı. Şaka <gülüyor> şudan <şuradan> bir al. <gülüyor> evet. Niye beğendi diyorsa beğendim. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Ee, is İsimliğimizi bir dahaki bölüme kadar düşünelim. Ben şu an isim koyamıyorum. Ben isim kozar biraz soğuk. Uzun bir böyle şey bir isim koyacağım kendime. Ciddi diyor. Tan tan tan tan tan gibi böyle. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Evet. Anladım. Beşecili falan. Tamam. O zaman ben human olarak da kendimi yazdım, sen dwarf olabilirsin. Ben dwarf olur mu Tamam. Şimdi ya dwarf reisi koyabiliriz ya, dwarf koyabiliriz elf bence de ya. Evet evet koyabiliriz. koyabiliriz ya. Evet evet. Dwarf olsun, elf olsun. içerisinde. Hı -hı. Bir de? şey kesin olacak. Neydi o? Imp yani demonic dim karakterle kesin olsun. Evet, demon gibi. Hatta onlar aslında onların hala metal müzikle bağlantısı olduğu düşündüğü evet. için, Hı -hı. o yüzden şey bakılıyor olsun evet, evet. Pek sevilmiyor İşte aynen Discrimination uğruyor işin reis olarak evet. falan da böyle aynen güzel bu arada ben Tiflin olarak oynadım bir oyun gerçi daha önce de oynadım en zeki oynadığım bir tanesiydi. kuyruğu <gülüyor> bak kuyruk diye bir şey var abi, abi <gülüyor> ben, her her okey okey icin de kullanabiliyorsun <gülüyor> keşke insanların kuyruğu olsa dedim ben yapayım. hep savunum kuyruk evet, olmalı önemli bir şey ama böyle şey tavşan kuyruğu gibi böyle yuvarlak kopuyor bir... tabii ki değil aynen gerçek bir kuyruk da basit kullanabiliyorsun Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kullanabilmek uzun Tabii, böyle. Kışş yapacağım yani. Evet. evet. Şimdi bir ben... Bir şey geldi aklıma. Melding to Stone. Evet ya. O da çok güzeldi. ya Dünyanın en iyi olabilir. Evet, evet. Şey yapmadık. Ben bir oyun Duweed oynuyordum. Duweed'in Melding evet. to Stone diye bir skilli var. Asla işi yaramıyor. Asla bu işimi <gülüyor> değil. Ama ben çok güzel kullanıyordum. Devamlı. Bayağı taşın içine giriyorsun evet, yani. Evet taşın içine giriyorsun. Böyle mesela bir odanda bir şey konuşuluyor tamam mı? Toplanmışlar. Oda evet. da tamamen taştan yapılmış. Birisi bir şey konuşurken ben bir şey soracakken taşın içinden bir anda çıkıyor, bir şey sorup geri geliyor. <gülüyor> <gülüyor> o zaman mesela adam tam konuşurken böyle masanın içinden böyle çıkıyorum adamın yüzüne doğru. Solup geri geliyor. Güzel. Evet. Niye yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü, şey yani. <gülüyor> Çünkü yapabilir. Because I can get. Güzel. Bu yüzden bu tip skilleri boynuyla kullanacağız Şimdi şeye gelelim, bu da önemli bir konu. Asıl aslında çoğu şeyimizi bu belirleyecek. Şimdi orkları kullanmıyoruz. Elf, Dwarf ve Human. Yine Tifling o zaman kullanıyoruz. Tamam. Ee, dwarf dedik. Evet, bir def gelelim. defterimiz var mı? Ne için? Biliyorsun ben Lormaster olarak ya, her zaman bir defterdim. Tamam. Edeceğim, tamam. Ee, tamam o zaman Elf, Dwarf, Tifling ve Human <gülüyor> kullanıyoruz dedik, okey. Ee, şimdi... Bir de klaslara gelelim. Evet. Klaslar. Şimdi klaslar önemli. Zaten her şeyimizi klaslar belirleyeceğiz. Evet. Şimdi... E, tabii... Birazcık background'umuza göre bence klas kazanmalıyız. Hı -hı. Tabii. Bu da önemli. Hem öyle hem de e, klası temaya da uygun bir hale getirmemiz gerekecek. Tabii tabii. Hı -hı. Şimdi klasik diyendi fifth Edition klaslarını kullanacağız. Tamam. Ama onları kullanırken aynı zamanda e, biraz da hani müzik. Evet, metal janrlarına evet, mı? Yani biraz aynen. bağlamamız gerekiyor Hı -hı. bunu. Burada işte işin içine biraz yaratıcılık, yaratıcılık girecek. O zaman sen bize şimdi klasları söyle. Tamam. Bunları şu an belirleyelim. Tamam, Oldu mu Hangi klas hangi metal janrası? Aynen. He. <gülüyor> bunu belirleyelim abi. Bu tamam. Var. Hı -hı. Abi Barbarian var elimizde. Barbarian abi Dead Deathspell Omega. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dur şimdi. <gülüyor> Hepsini bir söyle bence de. Evet bence de. de. Barbarian, Barb. Cleric, Druid, Fighter, Monk, Paladin. Dakka. Fighter, Monk, Paladin, Ranger, evet. Rogue, Sorcerer, Warlock, Wizard. Evet abi. Şimdi bunlar karşımıza çıkan insanlar için de önemli olacak. Tabii, tabii. Mesela karşımıza tabii. bir barbarin çıktığı zaman o da o metal jangasından birisi olacak aslında. Tabi tabi. Şimdi bir kere ben baştan başlayayım. Druid'in abi pagan metal folk metal olduğuna hem fikrimiz. Evet. Olmaz mı ya, sizce? Mi? Yani. Mantıklı mı? Ne için? Evet. Doğru. Yani, ha, ha. evet. Pagan folk metal diyorum. Yani biraz örnek verelim. En olabilir. İşte Başka şey, kartınıza mu? Moon Allah. <gülüyor> Allah'ını... hiçbir metal olamaz abi. <gülüyor> ee, peki tamam, Doobie'de bunu yazdık. Tamam. Şimdi, bak bardlar var. Ya bardları en soft şeyi vermemiz gerekiyor Heh, gibi geliyor. Aynen öyle, evet. O yüzden onlara e, Yo, şey... Aslında şöyle ne yapabilirsin, yani mesela karakterin bard olur ama heavy metal bard olur yani... Ha. Şarkıyı böyle de brutal vokalle söyler mesela. Oh. Ee, spellerini o şekilde kullanır. O zaman bardı biraz şey mi yapıyormuş? Ee, flexible diyor. Evet, evet biraz daha flexible. Ha, Çünkü zaten kendi şeyi, he, konusu yani evet. istediği yönde zamanda, çok iyi noktaya gelebilir. Tamam şey, ona o zaman flexible diyor. Ona metalin babası yazar. <gülüyor> metalin babası olabilir gerçekten. Evet. Faduk of metal. Yani <gülüyor> şöyle mesela. E mesela senaryozda yani. Bart bir yere bir karşılaştığın zaman Bartlı falan hı hı. işte müzik spelleriyle kendine sürekli ekstra katılıp şey var. Ekstra pointleri falan filan oluyor. Çünkü zaten şey ırkı buna uygun. He. Bu dünyaya. Kapabiliyor yani. Evet. Yani. Tamam. Daha yakın. Şimdi. Peki. E, Fighter ya da Barbarian'dan bir tanesini böyle Viking metal veya Trash metal yapmamız lazım gibi geliyor bana. Abi Barbarian. Tabii heavy metal değil mi Barbarian ya? İşte Ama Barbarian böyle ne bileyim biraz daha böyle Dragon Force gibi böyle ne bileyim ha. yani Bence ben Dragon Force'u daha e, Spell bazlı şeylere düşünüyorum Öyle mi? Hem Wizard, Sorcerer tarzı Hmm Yani Power Metal'i daha onlara yönelik yani, tam şey değil mi ya? Ney? Iron Maiden eli çağırıyorlar falan Oo, değil mi? Aslında olabilir o olabilir. O, o zaman ona British Invasion mı desek? Çünkü onlar aygın meydancuda's bir pistonu onlar biraz benzer şey motor head olabilir. Olabilir. Hı -hı. Tamam o zaman Valoka diyelim mi bunu? Diyelim. Hadi. Valok British Imagine oldu. Çok güzel be. Benim şu an Warlock olasım geldi bu arada. Tamam <gülüyor> Valok evet. karakter çok sevdim. Fallout'ta uzun süre vardı. Ama Valok oynamak burada zor. çok güzel. Tamam. Evet. Çok çok şey. Ama güzel, eğlenceli. Şimdi ee, Ranger Rock tarzı şeyler. Mesela Ranger daha hızlı kesen Aha. Rock daha hızlı kesen karakterlerdi. Bunlardan hemen bir tanesi Extreme Metal düşünüyorum. İşte symphony X tarzı. Böyle... Ha. Nasıl diyeyim? başka Punk Metal. Yok, <gülüyor> <metal 'a sahip. gülüyor> <gülüyor> Punk Metal asla değil. Bu oyuncu Punk Metal. <gülüyor> evet onu <gülüyor> kullanmıyoruz. Yani. Yani, grunge falan bunlar yok aslında. Aslında <gülüyor> Grunge olabilir ya bu arada. Paladin falan öyle bir şeyler var mı? Böyledi Google tarzı. Evet, evet. Bak düşünsene şey Elf bir Paladin. Tam bir... Nirvana diyebiliriz. Evet <gülüyor> Esik <gülüyor> başlık. Tabii tam tam tam öyle. Öyle böyle pal deyince mesela biraz da bana böyle Menowar'ı falan da çağrıştırıyor. Viking böyle, diyorsun biraz. Ya böyle hani <gülüyor> onlar da hep böyle bir tanrıdan güç alıp doğru yani, evet doğru. Koyma evet. bu şeyisi vardır ya. Yani. ne metal deniyor Menowar'a? Viking. Viking metal değil mi Menowar? Öyle lan. Böyle değil. Power diyor. metal değil mi Power ya? Metal değil mi? Power, Power metal. metal. <gülüyor> Ama Drive on Force of Power metal. <gülüyor> doğru. Malovarda Power Metal'ınız çok farklı değiller mi bu ikisi bence. Ne şimdi buradan metal tartışmasından gruplardan, gruplardan gruplardan gitmeyelim bence ya. Direm tamam, evet. gruplardan gidelim. O güzel zaman güzel. bize hissettiğimiz gibi. Evet evet. O, o, tamam. tamam. o zaman, tamam. Tamam. O zaman tamam. Tamam. Tamam. tamam. Bir dakika şimdi ben tamam giriyorum baba. Yapıştır. Ha hadi bakayım. Hadi bakayım. Ha hadi bak. Girmiyorum. Onsta oyalıyorum ya. Şimdi bak o zaman metal janğından gidelim. Buna şuradaki death metali bir yere koy. Death metal olacak bu oyunda. Ne kadar sevmesek de kusura bakmayın ama Death Metal bir gerçektir. Hayatımızın bir gerçektir. Depremle yaşamayı öğrendiysek Death yaşamayı da öğrendik. <gülüyor> Abi Death Metal en yani şeyi Barbarian, bütü... yani? Barbarian falan ya da Fighter mı? Barbarian. Bence yani? Fighter değil. Fighter bana hep Thresh Fighter, Metal gibi geliyor. Fighter evet, evet. Tamam Fighter'ı Thresh yapalım. Tamam Fighter Thresh Metal olsun. Barbarian'a da şey yazalım. Death Metal. Death Metal. Güzel. Tamam. Şimdi... Ee, klerik ve Monk gibi metalde çok uzak karakterler Epica. <gülüyor> senfone, <gülüyor> evet, mi? Epica evet, evet Senfoni metal Evet diyor. evet aslına Klerik'e senfoni metal diye Evet evet kesinlikle kesinlikle Tamam Klerik'e senfoni metal diyoruz Ya bak Hı. Paladin ne olur aslında biliyor musun Hı. en iyisi bak en iyisi Progressive metal abi Diyorsun Şey Dream, <gülüyor> Dream Theater binden ne falan filan Bence falan. bana Monk biraz daha öyle olur gibi geliyor Hımm evet Çünkü Paladin çok köklere bağlı Doğru Paladin dümdüz heavy metal mi olsa acaba? Yani işte... Evet metal evet, işte evet, batlar. Evet, evet çok net. Evet Hı? doğru. Hı -hı. Doğru güzel. Paladin yaz abi heavy metal yani. Aynen. Doğru. Paladin heavy metal oluyor Tamam. Monka da... Monka o zaman progresif metal diyelim. Monka progresif mi diyelim? He he. Bu da Dream Theater'lar falan. Ya da şey ne diyebiliriz Monka ya? Ee, Willy Monka. Katolik Hı. metal. Vaa, onu, onu klavyeye desedik derdim. Evet o. Ya ben onu bir metal şarkısı olarak kabul ettim. Oo, tabi. Katolik metallerin şu an alır, değil mi? böyle bir insan varsa, progresif metal, monk diyoruz. Şimdi evi, evi basacak da bunu. Aynı. Yanında dedi. Üç tane kaldı. Yok, dört tane. Şimdi bak, sorcerer ve wizard, bak bunlar, bunlardan bir tanesi bence power metal. Bana biraz wizard gibi geliyor. Power metal mı? Aha. Power diz kullanmadık. Hmm. Power Metal'de biraz daha böyle source vardır. Hani source'un olayı ucunu bir yerden alır. evet aslında doğru. Wizard'da öğrenerek alır. Aha. Yani Wizard, <gülüyor> Harry Potter'dır. Evet. Evet, evet doğru. Source'u Gandalf, Gandalf'tır. Gandalf'tır yani evet. öyle. Hani biraz daha doğaüstü bir şeylerden. O zaman source'e Power metodu olsun. Evet. Tabii çünkü böyle genelde ejderhalar bir şeyler evet, evet, olur. Olur, ya öyle. Tamam. Ranger, Rock, Wizard Evet, Ranger, Rock, Wizard kaldı. Şimdi bir tanesine ekstrem metal diyebiliriz dediğimiz gibi Rocka falan. Peki bir dakika, centimiz yok mu ya? Yeni New Wave vale. <Gülüyor> Telif yiyoruz şu an değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yemiyordur ya Bilmem Müzik, Nalka Prime diyebilir <gülüyor> miyim? <istemişler, gülüyor> <istemişler. gülüyor> <gülüyor> Ranger, Rock, Wizard Şimdi daha az sevdiğimiz karakteri bence Gent. He, <gülüyor> evet, Gent aslında biraz da kimse sevmez. Rog Rog Rog'e sevilmez abi. Dex'e kimse sevmiyor. Evet, Rog Gent olsun abi. Aynen. Abi bu mukatsa geçiyorum biz Bu arada abi. evet bu bayağı bir kansa geldi. Eee <gülüyor> ne alalım. Vison O zaman Ranger'a Extreme Metal alalım. Çünkü biz biz böyle çok hızlı keser falan. Ha evet. Hı -hı. Extreme, Extreme, Extreme Metal dediğimiz de neydi? İşte e, okay. Panteraların e, ilk çıkarıp ondan sonra geliştirden işte simfoni ekser <gülüyor> falan tarzı. <olurdu. gülüyor> tamam, extrögen metal diyelim. Vizard, naallah be la. <gülüyor> <gülüyor> Vizard evet. e, ne desek? Vizard da abi ha şöyle bir şey söyleyeceğim. Vizardların tipi yani genelde bu gruplar Vizard tarzı tipleri tercih ediyor doom metal. Ha doomlar. Evet. Hı hı. Hani Doomer'lar değil, Doomer'lar <gülüyor> Doomer bambaşka. Bir de Boomer var. Bir de Boomer. <gülüyor> Bence bizde Doom Metal diyebiliriz. Ee, Doom Metal tam olarak ne böyle? Şey diyeyim mi? Ne? Mesela bana bir örnek ver Doom Metal'dan. Şimdi veririm de bu mutlaka bilmemişsin onu bilmiyorum. Mesela Ahab. Ahab. Evet, Ahab'ı Ahab biliyorum ya. San, o, backslash, backslash, backslash. <gülüyor> Biliyor musun bu grubu? Tamam abi yaz. Bizde işte o kadar bilmiyoruz. Doom, Doom Black Metal değil. Doom Black Metal evet. En azından benim bildiğimde bir kelime olsun için <gülüyor> Ama bir şey söyleyeceğim. Güzel. Dune Black Metal'i Varlok'a vermeyip British Invasion'i Varlok'a vermek bana biraz saçma geldi şu anda. Sanki Dune Black Metal Varlok olup British Invasion Wizard olsun. Olur. olur. Evet evet. Olur, olur daha mantıklı. Değişelim onları. Güzel. Evet. Oğlum peki siz böyle şeyi kaldırabilecek misiniz? Hı. Düşünsene, böyle Rob oradan böyle bir şeyler konuşuyor, fireball'lar falan uçuşuyor böyle. <gülüyor> hani, hayır olmayacak şey de değil yani, gerçek hayatta olsa hiçbirimizi garipsemeyiz yani. Ya orada yani, biz var ya, bu metal hayranlar olarak hani zırıl zırıl olacak. <gülüyor> <arada>. Paçalarımız da varacak <gülüyor> yani. <gülüyor> Net, açık bu yani. Industrial metal var haklıda da, da ekleyeceğimiz bir yer yok baktım. Industrial şey metal'ı ekstrem metalin yanına ekleyebiliriz belki. Okey evet aynı. Ya da cent'in yanına ekleyebiliriz. Cent'in yanına daha güzel ekleyebiliriz. Cent <gülüyor> Abi cent çok önemli bir Rock Industrial metal'a da girsin. Andalese yani punk falan. Tamam aynen industrial metal de olsun aynen. Industrial grubu metal'a e bana bir örnek verir misin ya? Bir grubu. hiç müşkün yok. He ha, hadi <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben bu aralar Rusça şeyler dinlediğim için gruplar. He Şeyi bilmiyorum. Rammstein mi? Rammstein. Industrial mı <mu>? diyorsun? <gülüyor> <Ransai'da. Industrial mu? gülüyor> Ben mesela Russian Industry dinliyorum ama o isimlerini telaffuz edemiyorum. Spotify'da görüyorum mesela. Mucika. Mucika. Hayır hayır. Yine Rus racist diye bir katık yani. Abi grupların isimlerini böyle görünce tanıyorum ama acaba ne? Evet. Yani kimse okuyamayıp resim gibi. Tamam abi ben şimdi bu janrlara baktığım zaman kendi için de e, i̇çimden geçirip... Peki o zaman bir şey söyleyeceğim. E... Hazırlıkta <gülüyor> olsun. <gülüyor> e, şeyleri hazırlamışken, klaslı e, ha. şeyleri... E, bir klas seçmemiz var. yok mu? E, şey yapıp, bölümü bitirip, Arkadaşlara veda edip, ha. sonraki bölümde mi şey yapsak? Tamam olur, yapalım. Tamam o zaman. E, Arkadaşlar... Tipi... Veda <gülüyor> ediyoruz. Twitter'da ikimize ikimiz. Evet, e, Spotify'da zaten. Spotify'da zaten takip ediyorsunuz, biliyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Yok, cariç. E, ondan sonra... <gülüyor> Ee, YouTube'da ikimiz, de ikimiz, Instagram'da ikimiz, de ikimiz podcast, podcast. kanalından bizi takip edebilirsiniz. Ee, ünlülerin DM'leri, DM'lerin ünlüsü Serkan'a <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz evet. ve bu yayınımızı kapatıp bir sonraki yayında görüşmek üzere diyoruz. Acaba artık bu ne zaman ne olur o da? Ha. Ha. O artık ha. <gülüyor> ne zaman olacak? Allah Allah ne zaman? Hadi bak.